Eğriltim, Öğütüm Yılı Başladı Kerem Çağlar Hangi toplum içerisinde yaşıyor olursa olsun, her insanın hayatında sergileyeceği birçok temel davranış kalıplarını çocuk yaşta öğrendiği bir gerçektir. Alanında uzman, psikolog ve pedagogların çoğu, insanın kişilik gelişiminin hemen hemen tamamına yakınının çocukluk yıllarında gerçekleştiğini söylemektedir. Bilimsel olduğu ileri sürülen bu tespit, Kişi 7'sinde neydiyse ise de odur deyimini de doğrular niteliktedir. Çocuklar ruhsal, zihinsel ve duygusal gelişim evrelerinde tıpkı her kalıba ve şekle gelebilen hamur gibidir. Bu meselenin nedenli önemli olduğunu hakkıyla idrak edebilen ailelerin sayısı ise çok azdır. Çocukta ebeveynini ya da başkalarını taklit etme özelliği 2 ila 6 yaşlar arasında başlar. Bu dönemde çocuk her şeyi merak eder ve her şey hakkında sınırsız sorular sorar. Daha ilerki evrelerde ise adeta tüm alıcıları tam kapasite açık ve faal hale gelir. Bu dönem kız çocuklarında 11-12, erkek çocuklarında ise 12-13 yaşlarına kadar sürer. Bu yaşlarda çocuklar daha aktif bir şekilde zihinsel öğrenme dönemine girerler. Artık soyut düşünme özelliğine de sahiptirler. İdrak mekanizmaları da gelişir. Henüz küçük yaşlarda ekilmiş kavram tohumları bu yaşlarda yavaş yavaş çıtlayıp filizlenecektir. Bununla beraber çocuklarda akletme özelliği de devreye girer. Bu dönemde çocuğa verilen bilgilerin kişilik ve karakterinin oluşup şekillenmesindeki payı büyüktür. Yaratılış amacına aykırı bilgiler ve öğrenimler, gayri İslami söz ve davranışlar, çocuğun temiz fıtratının bozulmasının ilk müsebibleridir. Her gün süre giden bu eğitim ortamında desteksiz ve korunmasız kalan çocuk zamanda her türlü mefsedeti sorgulamadan ve itiraz etmeden kabul eden hale gelir. Çocuğun kişilik ve karakterinin oluşumunda hayati önemi olan gelişim evrelerinin şirk itikadının öğretildiği modern putanelerde ve öğretmen sıfatlı şirk davetçilerinin rehberliğinde tamamlanıyor olması, o çocuğun akla gelebilecek her türlü tehlikeye açık bir hedef olmasına yahut aile ve toplum için büyük bir tehlike potansiyeline ulaşmasına sebep olacaktır. Fıtrattan Fücura Giden Yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'la fıtratın birbirine uygunluğunu Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiği hadiste şöyle açıklamaktadır. Her doğan çocuk ancak İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Dikkat edilirse hadiste veya Müslümanlaştırır ifadesi kullanılmamıştır. Çünkü hadisin başında da belirtildiği gibi her yeni doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı üzere doğan çocuğun İslam dışındaki dinlere yahut şirk ideolojilerine yöneltilmeleri yukarıdaki söz ettiğimiz gibi ilkokul çağından itibaren başlar. Bu dönemde çocuklar artık ebeveynlerinin ailenin etkisi altından çıkarlar. Gittikçe kuvvetlenen gözlemleriyle dünyadaki birçok hadiseyi anlar ve anlamlandırırlar. Mesela yapılan her iyiliğin daima iyi sonuçlarının olmayabileceğinin farkına varırlar. Bunun gibi duygusal çıkarımlarda bulunabilen çocukların zihinlerine batıcı, laik karma okulların verdiği gibi birçok şirk unsuru ihtiva eden eğitim yoluyla boca edilen bir takım sapkın bilgiler nedeniyle bu dönemde fıtratlarındaki dirilik çözülmeye ve bozulmaya başlar. Geleneksel de olsa aile çevresinden edindikleri imani bazı konularla ilgili kalplerinde ve zihinlerinde sorular ve şüpheler oluşur. Gün geçtikçe de bu sorular artar, şüpheler de kuvvetlenir. Çocuk, tağutun şirk mabedi gibi olan okula devam ettiği müddetçe bu hali devam eder. Fıtrat okuldaki şirk eğitimi yoluyla sonu gelmeyen saldırılar altında sürekli olarak mevzi kaybedip zayıflar. Öyle ki hiç umulmadık bir çocuk çok da uzun olmayan bir süreç içerisinde bu sistemin en son kurbanlarından biri olarak ya ateist ya da farklı isimler altında müşrik kimliğiyle toplumdaki yerini alır. Büyük bir çoğunluğu İslam'dan ve tevhidden bir haber, kalan kısmı ise İslam'a ve Müslümanlara düşman olan öğretmenlerin hamur gibi yoğurdukları bu çocukların ruhları her eğitim ve öğretim yılında her gün yeniden katledilmektedir. Eskiye nazaran altyapısı da oldukça güçlendirilmiş olan batıcı, laik şirk eğitim sisteminin kendince hazırlayıp donatarak topluma takdim etmek istediği bu yeni nesil, bir gözü ekranda bir gözü de tenhada olan şirk ideolojileri karşısında iradesizleştirilmiş, nifak talimleriyle de karaktersizleştirilmiş bir müredditler topluluğudur. Onlar artık TC tarikatının muti müritleridir. Hayatın ve tarihin kalbine ekilecek bir tevhid tohumu olması gereken çocuk tevhidin rahlesinden uzaklaştırılarak tağuta kulluk edenlere ait bir mezarlık gibi olan layıkçı şirk okullarına her sabah yeniden diri diri gömülmekte, öğün sonunda tekrar çıkarılmaktadır. Sabahki gömülmeden geriye kalansa o çocuğun üzerine yaratılmış olduğu fıtratın bozulmasıyla ruhuna ve kalbine Allah'tan başkasına kulluk etmeye sevk edecek şirk ve nifak tohumlarının serpilmiş olmasıdır. Yeni toplum eski cahiliye Cahiliye devre Araplarında birisinin kız çocuğu dünyaya geldiğinde utancından yahut rızık korkusundan dolayı onu diri diri toprağa gömerdi. O zavallı, korumasız çocuk, koyu cehaletin esiri olan büyükleri tarafından diri diri toprağa gömülüp öldürülür, bu cürmü işleyenler de hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına kaldıkları yerden devam ederlerdi. Modern cahiliyede, milli diye diye dilinde tüy biten canlı kibir abidesi tağutun talimatları ve gözetimleriyle icra olunan cürüm, görsel olarak çok edici manzaralar ihtiva etmese de sonuç itibariyle Arap cahiliyesinden daha vahimdir. Yaptıkları cinayetin şiddeti ve menfur oluşu bir yana cahiliye Arapları o çocukları toprağa bir kez gömüyorlardı. Günümüzde ise bu cinayetler irade, akide ve şahsiyetlerin mütemadiyen katledilmesi şeklinde cereyan etmektedir. Bu da her sene aslı eğritmek ve öğütmek olan eğitim ve öğretim dönemi boyunca tekrar tekrar yapılmaktadır. Tertemiz dimaları kirletilen, fıtratları bozulan akide denince aklına sadece şeker, Akide şekeri gelen ve iradeleri fenafit TC ile teslim alınan çocuklar bu travmaların etkilerinden ömürleri boyunca kurtulamamaktadırlar. İleriki hayatlarında hasbel kader elde edecekleri görev ve yetkilerini tevhid davası ve davetçilerine karşı bir saldırı ve sindirme aracına dönüştüreceklerdir. Nitekim bu türden örnekler sık sık yaşanmaktadır tıpkı son 1-2 sene içerisinde aralarındaki iktidar kapışmasından dolayı ortaklıkları henüz bozulmadan önce kavganın her iki tarafındaki dindar müşriklerin muvahitlere yönelik olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda olduğu gibi. Bu saldırılar, layık Kemalist devlet kademelerindeki bazı konum ve makamlar elde edilerek yapılabildiği gibi, örnekleri daha fazla görülen gazete, dergi, internet, televizyon, ticaret vesaire gibi alanlarda mevzilenerek de yapılabilmektedir. Dindar mağdurlar, minik kurbanlar Kitabın şirazesi kaçtı mı sayfalar o yana bu yana uçuşu verir. Tesbihin imamesi koptuğunda da taneler her bir tarafa dağılır. İnanç ve yöntem itibariyle Müslümanların imamesi ve şirazesi, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seni yedir. Her ikisi de ümmeti arı, duru, katışıksız, net bir tevhid akidesinde sebaata çağırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu akidenin nasıl anlaşılacağını, hangi usul ve esaslar üzere yaşanacağını gayet basit, kolay ve son derece net bir şekilde göstermiştir. Allah Subhanahu ve Teala tevhid dininin sahibi ve şariidir. Rasulullah da tevhidin şarihi ve pratik örneğidir. Bu gerçekler gündüzün apaçık aydınlığı gibi ortadayken gözlerini sımsıkı kapatarak kendilerini ve kendilerinden sonra gelecek nesilleri karanlığa mahkum etmeye çalışan bugünün ebeveynleri de çocuklarında yaşadıkları ağır itikadi ve zihinsel travmanın kurbanı olduklarını unutmadan çocuklarına merhamet etmelidirler hem itikaden hem zihnen hem de başka yönlerden yaşadıkları travmaların müsebbibi bu şirk eğitim sistemi ve sistemin mekanı ise okullardır. Yeni model, Flavun'un sadık sihirbazları olan medya mensubu dindar müşrikler, şahsi yahut zümrevi çıkarlarıyla çatışan bazı hususlar dışında batıcı laik eğitim sistemi hakkında hayırdan başka bir şey konuşup yazmazlar. Bu sihirbazlardan layık, solcu, milliyetçi, zerdüşt ve rafizi olanlar korosuna biraz geç de olsa katılan eski mücahitlerde mevcut layık düzenin her tarafı şirk fışkıran eğitim sisteminin ürünleridirler. Malumdur ki herkes kendi çocuğunu inancı, mezhebi ve meşrebi istikametinde terbiye edip yetiştirir. Mesela taahhuti düzenlerin ordularındaki subayların hatrı sayılır bir çoğunluğu baba mesleğini sürdürmektedir. Aynı şekilde onlar da çocuklarının kendileri gibi ordu mensubu birer subay olarak yetişmesi için çaba sarf ederler. Özellikle de diktatöryel yahut demokratik tağuti düzenlerin ordularında bu durum adeta adı konmamış bir kast sistemi haline gelmiş veya getirilmiş durumdadır. Oranları farklı da olsa diğer belli başlı mesleklerde de buna benzer bir tablo vardır. Henüz çocuk yaşlardayken bilinçaltına layık kemalist şirk ideolojisinin kodlara enjekte edilmiş bir insan… Böyle kuyruklu bir beladan sıyrılabilmesinin ne kadar zor ve meşakkatli olduğuna birçoğumuz belki de defaten şahitlik etmişizdir. Aynı kalıplarda şekil almış ve aynı fırınlarda pişmiş farklı ideoloji mensupları için de geçerlidir bu durum. Misal, adam sosyalist yahut öyle olduğunu iddia ediyor. Göz göze diz dizi oldukları bir fraksiyonu da var. Kapitali kazımış, manifestoyu yutmuş ve müthiş bir demagog olup çıkmış. Fakat azıcık silkelendiğinde ulusalcı, laik ve hatta Kemalist kodları galebe çalıyor ve sarım sarım ışıldayan yıldızların hepsi bir anda sönüp dökülüveriyor. Batıcı, laik Kemalist eğitim sisteminin fırınından nasıl çıkmışsa işte o ilk haline rücu ediyor. Peki bu örnekteki akıbetten İslam adına uzun süre bazı çalışmalarda bulunmuş, gayret etmiş, şu veya bu şekilde bedel ödemiş, zamanın ruhunu okuyup ona göre gardını almak gerektiğini düşünüp tam da laik eğitimin ulaştırmak istediği kulbara atlayarak bu haliyle de hala mücadele ettiğine inanan İslamcılık esnafı salim kalmış olabilir mi? Bu manada öyle bir darul acayibul gharibiyede yaşıyoruz ki bazen yahu bu memleket ne kadar da büyük bir şirk alanına dönüşmüş diyesi geliyor insanın. Öyle ya, İslam davetçisi sıfatını uhdesinde bulundurmaya hayli büyük bir ehemmiyet veren bu zevat, kendilerinin de inkar edemedikleri şirkin mevzul miktarda mevcut olduğu batıcı layık okullara devam eden çocukları motive etmenin çabası içine giriyorlar. Hani neredeyse cennetlere götüren yolların okulların çiçekli ve totemli bahçelerinden geçtiğini ilan edecek hallere düştüler ya da düşürüldüler. Dindar müşriklerin hemen hemen hepsi de ister ki çocukları aileye, millete, ülkeye ve insanlığa hayırlı birer evlat, vatandaş olarak yetişsin evinde beslediği muhabbet kuşunu bile gönül rahatlığıyla bırakamayacağı ve esasen her biri birer şirk davetçisi olan öğretmenlere, canından çok sevdiğini söylediği öz evladını yani geleceğini teslim eden bir ebeveynin bu rahatlığının kökeninde de yine aynı şirk muhtevalı eğitim sisteminin kurban hikayesi vardır. Ilımlı, muteber Müslüman kalıbıyla kalıplananlar, kendilerine bu payeyi bahşeden şirk sistemine karşı hangi muhalif mevzide konumlanıp ne tür itirazlar yükseltebilirler ki? Eğer yükseltebilecekleri bir itiraz olsa, bu bizzat kendileri de maruz bırakıldığı için şirk sisteminin batıcı layık eğitim kurumlarında, okullarında, çocuklarının da eğitim-öğretim adıyla küfürle donatılmalarına karşı ciddi bir itiraz olmalıdır. Bu itirazın Eğitim Bakanlığı önünde döviz taşıyıp slogan atmakla hiçbir sahiciliği ve sahihliği olmaz. Tabiri caizse bir öz itirazda şirkten teberri ederek çocuklarıyla beraber cehennem ateşine yakıt olmak tehlikesinden azatlığını ilan etmelidirler. Şirk Mektebinde Allah Tasavvuru Batıcı, layık okullardaki şirk muhtevalı müfredatın çocuklardaki Allah tasavurunun yanlış bir şekilde oluşmasında çok büyük olumsuz etkisi bulunmaktadır. İlk olarak İslam ile ilgili aileden görüp duydukları çok da sağlıklı ve sahih olmayan geleneksel anlayışlar dahi gün geçtikçe zayıflar. Eğer dindar bir ailenin çocuğuysa, evde sınırlı sayıda da olsa Allah'ın subhanallahü ve Teala güzel isimlerinden ve yüce sıfatlarından bazılarını duymuş ve öğrenmiştir. Her şeyi sorup öğrenme isteği duyduğu evrede, işittiği bu isimleri Allah'ı ve dinle ilgili diğer hususlardan birçok şeyi büyüklerine sormuştur. Dolayısıyla Allah hakkında şu veya bu şekilde kalbinde bir fikir nüvesi barındırmayan bir çocuk yoktur. İlkokul geçmişi olanlarda dahil çocukluğundaki Allah tasavvurunu hatırlayan herkes mutlaka müsbet, güzel ve ruhunda esen bir raiha gibi hoş duygular hissedecektir. İlkokula yeni başlayan bir çocuk daha ilk günden itibaren adeta yeniden formatlanmaya başlar. İbrahim'in aleyhisselam henüz çocukken yaptığı gibi Allah'ı tanıma ve ondan başkasından yüz çevirme istikametindeki arayışlara girecek bir rüşt ve hassasiyete sahip olmadığından kırık dökük bilgiler ve duygusal coşumların yaşandığı mevlit, sünnet, bayram gibi törenlerle canlılığını kısmen koruyan iman nüvesi, tağutun mabedinde geçen ilk günden itibaren hiç filizlenmemek üzere dipsiz derinliklere itili verir. Batıcı layık eğitimin temel ilke ve hedeflerine uygun olarak yeni bir ilah tasavvuru oluşmaya başlar zihninde. Mesela kendisini daima gören, başarılı olduğunda seven ve sevinen, yolundan ayrıldığında üzülen ve hatta kızan, bugünkü ortamı nimetleri sağlayan, bahçeden ve ulu olan bir başka ilahın varlığını da bizzat işitip öğrenmiş olur. Meşhur hikayedir. Birisine 40 kez deli dedikleri için zebella gibi bir adam deli olduğuna inanmaya başlamış. Bir iki delilik emanesi göstermeye başlayınca bütün köy milleti bu kez onu akıllı olduğuna inandırmak için seferber olmuş. Parmak gibi çocuğa her gün, günde bilmem kaç kere Allah'tan başka ilahı daha olduğu telkin edildiğinde bu çocuğun böyle koyu bir küfrün etkisinde kalmaması asla düşünülemez. Bu durum sadece çocukluk ve öğrencilik dönemiyle de sınırlı kalmayacak, okul sonrası süreçte de hayatında belirleyici olabilecek derin izler bırakacaktır. Genellikle taklitçi bir anlayışa göre yetiştirilen çocuk ileriki yaşlarda da kişiliksizlik problemiyle boğuşur. Doğru ya da yanlış demeden girdiği her ortama ayak uydurup tabi olmak zorunluluğu hisseder. Bu iradesizlik ve mürüvetsizliğin kökeninde de işte bu batıcı laik okullardaki şirk... bu iradesizlik ve kökeninde de işte bu batıcı okullardaki şirk muhtevalı eğitim vardır. Ebeveynin Derdi ve Duası Tarih boyunca hidayet önderi olarak gönderilen peygamberlerde Aleyhisselam, kendilerinden sonraki zürriyetlerini şirkten korunmaları ve muvahidler olarak Allah'a yönelmeleri için dua etmişlerdir. Yakup aleyhisselam örneğinde olduğu gibi bu yönde vasiyette bulunmuşlardır. Lokman aleyhisselam gibi nasihat etmişlerdir. Bu güzel örneklerden birkaç tanesini Kur'an-ı Kerim'in diliyle yeniden hatırlamakta fayda vardır. Ey Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslümanlardan kıl ve soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet oluştur. Bakara suresi 128. ayet Rabbim! Beni de soyumdan gelecekleri de namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul buyur. İbrahim suresi 40. ayet Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil bağışla. Ali İmran suresi 38. ayet Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver. Saffat suresi 100. ayet Peygamberlerin aleyhimusselam bu sünnetini Allah'ın subhanallahu ve teala Rahman'ın has kulları olarak vasf edip övdüğü salih mutlaki kulları da ihya ederler. Ve o kullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Furkan Suresi 74. Ayet Muvahidlerin önderleri ve örnek ebeveynlerin bütün derdi tasası, ailelerini de her türlü şirkten uzak tutmak ve yalnızca Allah'a kulluğa yöneltmekti. Duaları, gayretleri, nasihatleri ve vasiyetleri de daima bu yönde olmuştur. Günümüzde aileler çocukların saç derini, tırnak bakımını, ayakkabı boyasını, pantolon ütüsünü ve üst baş temizliğini adeta mikroskobik detaylarla inceleyip özen gösterirler. Bu gibi hususlarda özenli olmak güzeldir. Bu tür ayrıntılara gösterilen özenin en az bir kısmını dahi canlarından çok sevdiklerini söyledikleri çocuklarını her eğitim öğretim döneminde Batı'cın laik eğitimin yapıldığı şık mabetlerine teslim etmemek için alternatif yollar arayıp bulmak maksadıyla gösterseler, samimiyetleri ölçüsünce Yüce Allah'tan bir genişlik bulurlardı. Böylelikle hem kendileri için hem de çocukları için büyük bir kurtuluşa doğru atılması gereken ilk ve en önemli adımlardan birini de atmış olurlardı. Temiz fıtrattı bu çocuklar ancak her türlü şirkten arındırılmış, yoz kültürden ve ahlaksızlıklardan uzak alternatif eğitim yuvalarındaki terbiye ve talimle ümmet için ümit nesli olabileceklerdir, biiznillah. Bugün yeryüzünün birçok bölgesinde ümitlerimizi çoğaltan öncü neslin ardından ümmetin iftihar mesinesi olmasını umduğumuz nesli Mansura'nın da ya müctehid ya da mücahid yahut hem müctehid hem de mücahid olarak varlığını ortaya koyabilmesi ancak tevhid, ilim ve edep üzere eğitim görmesiyle mümkün olacaktır. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Allah'ın dini uğruna cehdeden, sahyu gayret gösteren tüm müvahhid mücahitlere selam olsun. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 33. sayısında yayınlanmıştır.